Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben Ankara İletişim Fakültesi'nden Enbiya Yıldırım, değerli öğrenci arkadaşlarımla birlikte sizlere Aziz Peygamber Aleyhisselam, onun hadisleri ve sünneti çerçevesinde faydalı olmaya gayret ediyoruz. Bugün Rabbimizin inayetiyle 13. bölüme geldik. Ve konumuzun başlığı da aziz seyirciler, sosyal medya ve hadis. Hakikaten bu bölümde çok önemli bir konuyu ele alacağız inşallah. Sizlere faydalı oluruz. Bazı kardeşlerimizi dikkat etmeleri gereken bir kısım meseleler hususunda daha titiz davranmaya sevk ederiz. Temennimiz, niyetimiz inşallah budur. Tabii biz programımıza başlarken önce tahtaya, kullanmış olduğumuz tahtaya bir kardeşimizden bizim burada yapacak olduğumuz konuşmanın, sohbetin bir özeti mahiyetinde bir ifade yazmasını istirham ediyorum. Bu işi de her zaman olduğu gibi yine Yine Sefa yapıyor Var ise ya yaptırıyoruz evet Safacığım Tahtaya şunu yazar mısın Hadis denilen her sözü sosyal medyada yaymak Peygamber düşmanlığıdır Çok ağır bir ifade esasında sevgili seyirciler Daha ağır bir ifade bulayım dedim ama uğraştım uğraştım Kibar ve nazik olarak en ağır olarak Bu ifadeyi hocam, buldum Sosyal medyada yaymak Peygamber düşmanlığıdır. Hadis denilen her sözü sosyal medyada yaymak Peygamber aleyhisselam düşmanlığıdır. Safacığım sen yazarken biz müsaadenle veya müsaade etmesen de olur. Biz devam edelim. Oğlum sözün gerisini hatırlamıyor musun? hocam. Evet. Kıymetli seyirciler, aziz kardeşlerim. Biz Müslümanlar olarak Aziz Peygamber aleyhisselam elbette ki gönlümüzün baş tacı Gönüllerimizin sultanı olmakla birlikte önce ben size şunu sorayım. Bir insan size bir ayet uydurup gönderse ne yaparsınız? Dese ki Allah Teala şöyle buyuruyor. Halbuki Allah kitabında öyle bir şey buyurduğu yok. Bunu yaysa piyasada altında bir sure ismi uydurursa, ayet ismi uydurursa numarası ne yaparsınız? Topa tutarız. Bütün İslam dünyası ayağa kalkar değil mi? Evet hocam. Yürüyüşler olur hatta. Evet. Yani büyük numaişler olur. Peki bu kitabı, Allah'ın kitabı dediğimiz Kur'an'ı bize getiren rahat Hazreti Peygamber aleyhisselam Peki biz aynı hassasiyeti Peygamber aleyhisselamın hadisleri için göstermek durumunda değil miyiz? Kesinlikle. Yani bir açıdan baktığımız zaman her zaman söylüyoruz. Peygamber Efendimiz aleyhisselam bu Kur'an'ın müfessiridir. Kur'an'ı bize ulaştıran insandır. Hatta bir adım daha öteye giderek şunu söyleyeyim. Kitabı ulaştıran insandır. Ya yani kitabı ulaştıran insanla o kitabı bizden açıklayan insan aynı insandır. Dolayısıyla biz Allah'ın kitabına göstermemiz gereken ki gösteriyoruz o hassasiyeti Hazreti Peygamber aleyhisselama isnat edilen sözlere ve hadis diye bize sunulan rivayetleri de aynı şekilde göstermemiz boynumuzun borcudur. Ya böyle bir hassasiyet göstermemiz lazım. Yani biz Kur'an dendiği zaman nasıl bizi bir titreme alıyorsa bir hassasiyet hakikaten bir ürperti hepimizi sarıyorsa kuşatıyorsa Hz. Peygamber aleyhisselamın hadisleri onları koruma, ona isnat edilen şeylerden Peygamberimizi koruma noktasında da aynı hassasiyeti ve titizliği mutlaka göstermemiz gerekiyor. Gerekiyor ama bu sorumun cevabı müsbet midir, menfi midir? Hakikaten sevgili seyirciler siz de bunu takdir edersiniz ki bu sorumun cevabı maalesef menfi. Yani olumlu bir cevap veremiyorum. Yani ben şunu açıklıkla diyemiyorum. İslam ümmeti Müslümanlar, Peygamber aleyhisselama nispet edilen Hadis diye nispet edilen sözlerin ve rivayetlerin tahlili ve gerçekten ona ait olup olmadığı noktasında aynı hassasiyeti gösteriyorlar mı, göstermiyorlar mı? Herhalde göstermiyorlar gibi gözüküyor ki, birazdan da ifade edeceğim, açıklayacağım üzere bu kadar mevzu rivayet, asılsız söz, Peygamber aleyhisselama isnat edilerek sosyal medyada dolaşımı sokulmazdı herhalde. Evet, şimdi niye bu rivayetler bu kadar Piyasayı doldurdu, kapladı. Bir kere engelleyeceğim, engelleyemeyeceğimiz bir olumsuz olguyla karşı karşıyayız. Örnak içerisinde özgürlük var. Sosyal medya dediğimiz bu fenomen, aziz seyirciler yani bizim bunu engelleme, kontrol etme imkanımız yok. Yani biz olmasın dediğimiz şeyler oluyor. Olmaya da devam edecek. Yani bir sürü müstehcen filmler çevriliyor, yayınlanıyor, internete konuluyor. İşte sosyal medya platformlarında veya TV kanallarında hatta işte ücretli televizyon kanallarında film yayınlayan sektörlerde yayınlanıyor. Bunu engelleme imkanımız yaşamış olduğumuz şu dönemde neredeyse mümkün değil artık. Ama biz elbette ki ağlamayı bir kenara bırakmak suretiyle ne yapacağız? Tedbirimizi almak durumundayız. Biz Bizim bu dinin hep birlikte bu dinin müdafileriyiz arkadaşlar. Biz hayatı bu din için yaşıyoruz ya. Bizim için bu dünya bir geçiş tahtasıdır, bir köprüdür. Biz bu köprüyü geçip Allah'ımıza, Peygamberimize aleyhisselam Kavuşmak azminde olan insanlarız. Dolayısıyla biz burada ne yapıp edip bu dinimizin sağlıklı bir şekilde insanlara ulaşması, Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimize isnat edilen bu uyduruk malzemenin temizlenmesi noktasında üzerimize düşen bir sorumluluk var. Biz bundan kaçamayız. Zaten kaçma azmimiz öyle bir niyetimizde söz konusu değil. Ama problem şu. Birinci problem şudur. Özellikle bu sosyal medyadaki mevzu hadislerle ilgili değerli kardeşlerim, önüne gelen bir internet sitesi kuruyor Türkiye'de. Önüne gelen bir internet sitesi kuruyor. Bu siteye İslami ilimlerde altyapısı olmadığı için bazen iyi niyetli, bazen de fesat niyetli, bakın milleti akıl dünyasını, zihin dünyasını karma karışık etmek için buralara bir şeyler yüklüyor. Şimdi buralara bir şeyler yükleyince de sosyal medyada bir şeyler arayınca insan ister istemez onun sitesi önünüze geliyor. Ama siz İslami ilimlerde altyapınız zayıf olan bir insansa İnsan iseniz esasında bu yanlış bilgi sizin zihin dünyanızı, itikadınızı veya amelinizi tarif edecek olan bu bilgiyle karşı karşıya kalmış oluyorsunuz sevgili seyirciler. Dolayısıyla gerçekten böyle büyük bir tehlike ile karşı karşıya isim. Evet. Kötü olan şey şu. Ülkemizde insanların dini bilgi düzeyleri zayıf olduğu için din adına insanlar bu sosyal sitelerde veya kurmuş oldukları internet sitelerinde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 ee, İslam'a vereceği zararın yanında çevresine yaymasının e, zararı daha büyük olur mu? Yani niyeti kötü ise saklar. zaten tahtada yazdık peygamber Bak şurada diye. ne yazdı? Safa. Hadis denilen her sözü sosyal medyada yaymak evet. peygamber düşmanlıdır ama ben sana genişçe bir sosyal cevap vereceğim. Sosyolojik olarak yaşayışta evet. bunlar evet. ne gibi bir sorunlara yol açar. Sizin o bahsettiğiniz siteler hocam şuna şununla karşılaştım. Hiç alakası olmayan e, say, kom bir, bir komedi sitesi yani e, bir komedi sayfası İçerik paylaşıyor, sadece video paylaşıyor. Bu bahsettiğiniz e, sitelerden biri mesela buraya reklam vermiş. İyi niyetli ya da kötü niyetli dediğiniz gibi, ama hiç alakası yok. Paylaştıkları normalde paylaştıkları belki e, dini hassasiyetleri gösterilmeyen paylaşımlar. Evet. Ama bu paylaşımlar orada paylaşılabiliyor. Evet. Şimdi senin sonra geleceğim. Ancak aziz seyirciler, değerli kardeşlerim, özellikle dikkat çekmek istediğim başka bir hususta var, internetle ilgili olarak ülkemizde.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 İcabında bunların içerisinde de hadisler de var ama bu bizim sünni gelenin oluşturmuş olduğu din anlayışına uygun olmayan şeyler size sunuluyor. Ama siz Türkçe olduğu için zannediyorsunuz ki bunu Bizler. işte resmi bir kurum veyahut da bir vakıf, dernek neyse güvenilir bir kaynak bu bilgiyi bize sundu biz de oradan kendimiz orayı okuyarak bir din anlayışı, bir ibadet anlayışı geliştireceğiz diye düşünüyorsunuz. Halbuki bu çok riski olan bir şeydir.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 Ülkemizi de Ülkemizin birliğini ve vahdetini de düşünmek suretiyle bu akımlara karşı özellikle bu sosyal medyada internette açılan sitelere karşı son derece dikkatli olmamız gerekmektedir. Şimdi sen bir şey sormuştun. Dur bakayım. Ne sordu? Hangi arkadaş? Hangi arkadaş? <gülüyor> Zaten bir, soru kişi sordu. bir kişi sordu. <gülüyor> Hacı abi. Adaşımın sorduğu soru <gülüyor> bu hadislerin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 İnternette sitelerinde sitelerinde insanlar bilişli olarak güzel sözleri Hazreti Peygamber aleyhisselam'a isnat ediyor. Yani diyelim ki benim bir internet sitem var. Ben orada bir hadisi kaynağında görmeden oraya Hazreti Peygamber embiyalar, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur diye yazabilir miyim? Peki niye yazıyor o insan? Tıklansın Tıklansın diye hocam. Kıslansın adamı... yayılsın diye. Heh. Hem belki Kimdine çok fazla müşterisi olsun diye.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 Gerekmektedir. Evet. Bir bir şey mi soruyordu? Biri bir şey sormayacaklar. Ben evet, soracağım. Buyur. Şimdi e, hocam şöyle bir konu var. Mesela birisi bir e, hadis alanında uzman birisi bir hadisin sıhhatini dile getirdiği zaman işte bu hasendir, zayıftır veya işte sahiptir. Onun hocam işte e, bunu dile getirmesini bir saygısızlık olarak görüyorlar. Hocam biz buna nasıl yaklaşmalıyız bu konuya? Bu güzel bir şey söyledin esasında bilmem farkında değil misin? Çok güzel bir soru sordun. Ben anlayamadım farkında hocam. hocam farkında ama ya. sorun çok karmaşık geldi. Ben anladım da. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu <gülüyor> gösterir. Ben anlayamadım hocam soru. Ama bana. hakikaten anlaşılması zor bir soru sordu. Sıhhatini söylemek olmuş. niye saygısızlık evet. olarak e, görülsün? Onu mu sordu? Şunu soruyor. Diyor ki mesela büyük bir insan. Hepimizin sevdiği bir insan. Diyelim ki bu onun kitabı. İşte hadisçi bir bilgin veya da olan zamanımızdaki uzman bir kimse... Burada geçen bir rivayeti alıyor. Bilmiyorum. Diyor ki bu hadis hadisçilerin verdiği bilgiye göre bak hadisçilerin verdiği bilgiye göre Peygamber Aleyhisselam ait gözükmüyor. Şimdi bunu dediği zaman biri bu söylediğini ki sen o hocadan daha mı büyüksün? Sen daha mı büyük biliyorsun? Daha mı fazla bilgiye sahipsin? Saygısızlık yapıyorsun. O büyük insana karşı. Esasında burada o sözü söyleyen insan büyük saygısızlık yapıyor. Abdülbaki. Bizim derdimiz hocam falanca insanı Falanca alimi savunmak değil öncelikli. Elbette ki onun yeri geldiği zaman onu da savunuruz. Ama bizim öncelikli savunacağımız bir Kur'an'dır. iki Hz. Peygamber aleyhisselam'dır. Bizim derdimiz Hz. Peygamber aleyhisselamı savunmaktır. Şunu unutmayalım. Diyelim ki çok sevdiğimiz bir insan onun kitabında mevzu bir rivayet varsa o insana dese ki hayattaysa şayet bu Hz. Peygamber aleyhisselamın hadisi değil. Bu mevzu bir rivayettir. O insan onu savunmaya devam eder mi? Esasında evet. o da bizimle beraber aynı düşünüyor ama biz burada neye dikkat etmemiz lazım? Her zaman söylediğimiz bir şey var. O da nedir? Müslümana yakışan nedir? Edep hocam. Hangi kitabı eleştirirsen eleştir, orada takınacağın şey nedir? O büyük insanın, o İslam'a hizmet etmiş olan insanın konumuna, saygınlığını hale getirmeden edeplice. Şu da var hocam. Ahlaklı bir şekilde o yanlışı dile getirmektir. Şimdi, evet. Şimdi hocam, bir hadisin işte sıhhatini dile dile getirdik ya ve veleki zayıf veya uydurma olduğu ortaya çıktı. Yani diyelim Hemen hadis inkarcısı damgası veriliyor hocam. Hocam bizim burada yapacak olduğumuz şey o öyle diyen insanlar da biraz haklı. Niye? Çünkü piyasada öyle bir furya var ki Abdülbaki yani. Senin niyetin halisi olduğunda. Sen olsun da, hakikaten iyi niyeti söylesen bile o karmaşa içerisinde o. Güme gidiyor. Heh, o arada sen de onlara <gülüyor> katılıp gidiyorsun. Halbuki sen iyi niyetlisin. Ama bizim için her zamanki ölçümüz şudur. Biz Aziz Peygamber Aleyhisselam'ın savunucularıyız. Hiç kimse dinden daha büyük değildir hocam. Hiç kimse İslam'dan, Hazreti Peygamber aleyhisselam'dan, Kur'an'dan daha büyük değildir. Dolayısıyla biz yanlışını gördüğümüz zaman, hocam biz yanlışımızı yanlışı gördüğümüz zaman unuttuğumuz şey şu Abdülbaki. Diyelim ki sen o kitabında mevzu rivayet bulunan alimsin. Ben senin o rivayetin mevzu olduğunu derken esasında ben hadis bilginlerine yaslanıyorum. Evet. Yani bakın, şimdi beni sen suçluyorsun veya birileri beni suçluyor ama ben bu hadisçilerin emeğini ne yapacağım? Yani bize düşen şey nedir? En azından bu hadis bilginlerine saygı duyup, adamlar ömürlerini bu işten fena etmişler, kendilerini mahvetmişler, öldürmüşler kendilerini hadise hizmet etmek için Peygamber Aleyhisselam'ı hizmet etmek için. Biz şimdi onların emeklerini sevdiğimiz bir insan için heba mı edeceğiz, yok mu göreceğiz? Bize düşen şey nedir? Edeplice bunu yaptıktan sonra Allah razı olsun şeklinde o duayı almaktır. Yani bizim beklentimiz odur. Ama demiş olduğum çerçevede bu işin mutlak olması gerekiyor. O yüzden kaynak çok önemli. kimi kitabında geçerse geçsin şunu da söyleyeyim. Araplar mesela aziz kardeşlerim değerli seyirciler. Araplar bu usta bizden daha iyiler. Mesela Arap dünyasına gittiğinizde bir insan sizinle konuşuyor ya. Veya bir yerde bir hatibi dinliyorsunuz. Hatibi dinlerken hocam hadisi okuyorsa hemen peşinden diyor ki bunu diyor Ebu Davud rivayet etmiştir. Ahmet evet. bin Amber rivayet etmiştir pe bazılarda özellikle hatipler bu hadisi rivayet ettikten kaynağını verdikten sonra da diyor ki falanca bilgin bu hadisle ilgili şöyle demiştir. Yani sizi aynı zamanda bilgilendiriyor. Hadisin sıhati ile ilgili olarak da bilgilendiriyor. Bu güzel bir şey esasında. Evet. Yani bize düşen şey de bize düşen şey de mutlaka biz belki hani millet olarak kitapların isimlerini zihin dünyamıza tutamayız. Yani Diyelim ki bu Davut'u zihninde tutamazsın veya Buhari'yi zihninde tutamazsın ama birilerine bir şey yazıp gönderirken Cuma günü milleti mesaj bombardımanına tutarken hadisin altın en azından kaynağını yazıp insanları bilgilendirmek güzel olur. Buyur. Halil benden önce ha, davranmıştı hocam. bir şey soruyor. Evet. Hocam e, şimdi biz... E, Halil kendisini Halil diye tanımlamıştı evet. Hocam evet. şimdi biz ilahiyat fakültesinde şimdi ben biraz geriye gidip e, olaya farklı bir zaviyeden bakacağım da çok önemli bir şey aslında. Biz mesela ilahiyat fakültesinde bir hadis gördüğümüzde önce sıhhatine bakarız. İlahiyat talebeleri, ilahiyat hocaları herhalde evet. böyledir. Ama halkın çoğunluğunu oluşturan insanların böyle bir imkanı, konumu yok. Şimdi mesela benim babam bir hadis gördüğünde, bir söz gördüğünde altında Hz. Muhammed yazdığında hadis olarak kabul ediyor bunu. Şimdi onun gidip bunun sıhhatini araştırmak gibi bir durum olmadığından dolayı o zor durumda aslında. Onların takılması gereken durum nedir? Hocam cevabınıza başlamadan önce ben de hemen devam edeyim Halil'den. Hani Arapların hassasiyetinden bahsettiniz hocam Arap alimlerin. Evet. Şimdi Halil, Halil babasından bahsetti, ondan gidelim. Halil'in babasının şu an zihni karışık. Niye? Bizim televizyonlarda, sosyal medya mecralarında da hocalarımız bazı hadisleri zikrediyor ama zikrederken çok özensiz bir şekilde zikrediyorlar. Hadis değilmiş de Abdülbaki'nin benim sözümmüş gibi bahsediyorlar. Evet. E bu da insanların kafasında işte sorun oluşturuyor. Bu sorunu nasıl gidereceğiz? Bunu ne yapacağız? Ne diyeceğiz hocam? Hocam biz öncelikle o bilinci oluşturursak yani ben şimdi Arap dünyasında insanlar hadislerin kaynaklarını söylüyor dedim ya şöyle düşün yani onu dinleyen Araplar yani normal vatandaşlar hepsi hadis bilgili kitapları tanıyorlar. Hayır. Bizim normal vatandaşlarımızla onlar arasında hiçbir fark yok. Aradaki tek fark onların Arapça konuşması. Ama ne oluyor? Mesela babanıza diyelim ki biri bir hadis söylediği zaman bir kaynağını söylerse babanız en azından şunu bilir. ha, Bu bir yerde geçiyormuş. Yani biz insanlarımızı bu aşamaya getirebilirsek hocam yani gerçekten bu mevzu hadisleri ülkemizde büyük oranda temizleriz. Yani insanlar kaynaklarını zikredecekler. Ve biz buna asılırsa yüklenirsek mesela televizyon programı yapıyoruz şu anda Bunu. Sosyal medyayı kullanırken, yazdığımız kitaplarda sürekli bu vurguyu işlersek bir zaman gelir Allah'ın lütfü keremiyle insanlarda o bilinç oluşur ve artık altında kaynağı vesaire olmayan sözleri hadisiye Peygamber aleyhisselama nispet etmezler. Sen şimdi güzel bir şey sordu bu safı arada bir kafa basıyor. Bir daha sor unutulmuş olabilir sorun çünkü önemli bir soru. Dedim ne diyorsun? Ki? Hocam televizyonlarda bizim yaptığımız televizyon programı gibi bir, bazı programlarda ve sosyal medyada hadisler söz konusu edilirken hadislerle ilgili konuşulurken fazla titiz davranılmıyor hadisler konusunda. Evet. E, bu da insanların e, kafasında bir bilgi kirliliğine bir e, böyle yanlış anlaşılmışlığa yol açıyor. Hocam titiz davranılır davranılmıyor derken rivayet uslu, üslupta mı yoksa hadislerin seçiminde mi? Yani uslup, mesela, o, o. hadislerin ayrım içininde uslupta doğru, ikisi de doğru. Konuya ben uygun olmayabiliyor veya size, uslup yanlış. Ben şimdi bazen televizyonlardaki programlar, hasbel kader işimiz icabı, hani kim ne anlatıyor, Peygamber Mesihümden ne aktarıyor diye mecburen seyrediyoruz. Hele YouTube'daki videolar isterseniz hemen hemen ulaşabildiğim bütün videoları seyretmeye çalışıyorum. Yani bizim ülkemizdeki insanların hadisle ilgili akımı nereye doğru gidiyor, bunu takip etmek için. Şimdi mesela televizyonlardaki seyretmiş olduğunuz programlarda zikredilen bir kıssa var. Size onu anlatacağım şimdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir gün bayram namazından çıktı. Bayram namazından çıktı. Dışarıda köşede bir yerde eski elbiseler giymiş ağlayan bir çocuk gördü. Bunu kaside kaside peygamber Aleyhisselam hocam. onun yanına gitti. Çocuğa niye ağladığını vesaire sordu. Çocuk da kendisinin yetim olduğunu söyledi. Sonra Peygamber Aleyhisselam onu aldı götürdü, ona elbiseler giydirdi ve dedi ki çocuğa bundan sonra benim, senin baban, Hazreti Ayşe'nin annen, Hazreti Fatıma'nın da kız kardeşin olmasını ister misin dedi. Çocuk mutluluktan uçtu. Şimdi bu anlattığım kıssayı tabii ağlayarak da anlatıyorlar. Bunu hepiniz dinlemişsinizdir. Ama bizim Peygamber Aleyhisselam'ı, onun yetimlere, öksüzlere yönelik o kadar uygulamalar var ki az seyirciler, sözleri var ki, Bizim bu rivayete ihtiyacımız yok. Bakın, bu bahsettiğim rivayet bizim kaynaklarımıza geçmez. Uyduruk bir rivayettir ama maalesef insanların gönül dünyalarında hoşuna gittiği için kullanılan bir rivayettir. Bunu kullanacağımıza ben size şimdi buna benzer, bakın, yani şunun için bizim mevzu rivayetlere ihtiyacımız yok. O kullandığımız mevzu rivayetlerin karşısında sayı olan rivayetler var. Bize bunlar yeter. Babında bu az önceki uydurma rivayetin tam karşısı sağlam bir rivayet aktaracağım size. Bişir bin Akrabe diye bir sahabe var. Bişir bin Akrabe. Bu Bişir, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yanına huzuruna getiriliyor babası tarafından. Babası Akrabe. İsmi Akrabe. Akrabe, Hazreti Peygamber'in huzuruna getiriyor bu çocuğu. Peygamber Aleyhisselam'da güzel bu usulü var arkadaşlar. Böyle meclisine bir çocuk girdiği zaman Peygamber Aleyhisselam onu çağırıyor yanına. Yanına oturtuyor. Yani peygamber aleyhisselam dün anlamanın bir gerekçesi daha ortaya çıktı hakikaten Peygamber Efendimiz aleyhisselam Çocuklarla olan muamelesini insan göz önüne getirse ya Hakikaten çok farklı bir insanla karşı karşıya olduğunu anlar Usulü şu peygamberimiz bir kere çocuklara çok saygı gösteren, bu merhamet eden Okşayıp seven Onlarla oyun oynayan bir peygamberden bahsediyoruz az seyirciler Şimdi bu akrabe dediğimiz sahabi Oğluyla birlikte peygamberimizin meclisine giriyor Yalnız bağlamı kaybetmeyelim. Hani az önce bir hikaye anlattım. Aslı olmayan ona karşılık olarak sahi bir rivayet aktarıyorum. Peygamber aleyhisselamla birlikte e, Peygamber aleyhisselam meclisine getiriyor onu akrabe, oğlunu, bişri. Peygamber aleyhisselam onu görünce e, oradan ona işaret ediyor. Gel diyor böyle. Gel. Geliyor. Peygamber aleyhisselam yanına alıyor onu. Sen adın ne diyor canım? Benim adım diyor Bahir diyor. Bahir. Bahir de Süryanca'da alim demek. Ta Peygamber aleyhisselam Müslümanların, Müslümanların isimlerini taşımasını, İslam gelene uygun isimler kullanmalarını çok önemsediği için Evladım sen de diyor bu Bahir'i boş ver senin ismin bundan sonra Bişir olsun diyor. Bu çocuğun ismini Hz. Peygamber Bişir olarak değiştiriyor. Bişir ne demek hocam? Müjde. Beşim. Mutluluk gibi anlamda. Beşim. Şimdi Hz. Peygamber Sen çocuğun ismini Bişir olarak değiştiriyor. Sonra Peygamber Aleyhisselam bildiğiniz gibi arkadaşlar değerli kardeşlerim Medine'ye düşman çeşitli seferler düzenliyor. Müslümanlar yenmek için, yok etmek için. Bunlardan bir tanesi Uhud Savaşı'dır. Uhud Savaşı bildiğiniz gibi Uhud Savaşı'nda Peygamber Aleyhisselam'ın direktifini, emrini maalesef okçular yerine getirmiyorlar. Malumunuz olduğu üzere. Boş bırakıyorlar. Bakıyor ki küffar yeniliyor Müslümanlar. Hemen oradan koşuyorlar ganimetten pay almak için. O arada arka tarafa boş kaldığı için kimi komutasında geliyorlar? Halet Beymelit. İleride kahramanımız olacak Halid bin Velide'nin komutasında gelerek orada Müslümanlara hizmeti uğratıyorlar. Tabi bayağı bir insan bu savaşta şehit oluyor. Ah. Peygamber aleyhisselam da en değerli arkadaşlarını kaybediyor. Amcasını kaybediyor. Heh, amcasını kaybediyor. Aziz oradadır. Aziz. Kabri oradadır hala. Evet. Şimdi kaybedince Aziz Peygamber üzgün bir şekilde dönüyor. Dönerken arkadaşlar bu Bişir'e rastlıyor. Bişir'in babası akrabede hani babası getirmiş diyoruz Hz Peygamber'in huzuruna. O savaşta şehit olan insanlardan bir tanesi. Hazreti Peygamber onu görünce tabi yüreği büyük bir şekilde, acayip bir şekilde dağlanıyor. Ondan sonra Bişri yanına alıyor Peygamberimiz ama o kadar üzgün ki Aleyhisselam bir arkadaşını kaybettiği için, o çocuğun gözyaşları öyle. Diyor ki bundan sonra ben senin baban, Ayşe de senin annen olsun ister misin diyor. O da diyor ki benim için bundan daha iyi ne olabilir diyor ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam ölene kadar vefat edene kadar değerli kardeşler bir ile ilgilenmeye devam ediyor. Ben size bunu niye anlattım kısaca? Hocam bir şey sorabilir miyim? Kaynak öğrenebilir miyiz? Kaynak zihnimde sonra yani anlatıyorum. Evet. Oğlum biz bir şey anlatıyorsak bu kaynağı vardır. Hocam şimdi. Kayna... Evet. Hocam herkes öyle diyor. Evet. Ama. İlimimiz bir daha belli şey Kaynağı vardır. Kaynağı vardır. Burada her sözümüzün Allah'ın izniyle, lütfuyla kaynağı vardır. Şimdi burada bir kitap reklamı yapardım ama hiç gerek yok. Evet. Şimdi aziz kardeşlerim, şimdi bunu ben size şunun için anlattım. Birinci olay... Dedim ki size hiçbir kaynakta geçmez. Bakın benzeri bir olay Hz. Peygamber aleyhisselam hayatında var ve bizim kaynaklarımızda yer alıyor. Dolayısıyla biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakını insanlara dini öğretirken takip ettiği yöntemleri insanlara kucaklamasını, hataları bağışlamasını, iyi bir rehber olmasını öğrenmemiz için bizim çürük malzeme ihtiyacımız yok. Bizim elimizdeki sahih hasen malzeme rivayetler Peygamber Aleyhisselam'ın yöntemini, insanlara yaklaşımını öğrenmemiz için bizim için yeterlidir. Dolayısıyla özellikle televizyonlarda program yapan hocalarımızdan istirhamımız, özellikle bunu onlardan istirham ediyorum, rivayet edecekleri, kullanacakları malzemenin nerede geçtiğini, kaynağı olup olmadığını mutlaka göz önünde bulundurmaları icap eder. Şunu evet. diyemezsiniz yani, bu arkadaşlara ben şunu diye demek istiyorum, bunu deme hakları yok. Ama hocam öyle diyorsun ama o kadar güzel bir mesaj içeriyor, o kadar güzel bir hikaye ki. Diyor ki hocam şimdi az önce kabul etmediğimiz rivayet üzerinden devam edecek olursak. Hocam ne kadar güzel bir mesaj veriyor. Bak peygamberimiz yetimle ilgilenmiş, ona elbise giydirmiş, ona sahip çıkmış. Anan işte Ayşe kardeşin Fatıma olsun demiş. Bunda bir sürü mesaj var. Doğru bir sürü mesaj var. O zaman biz de oturalım, biz de benzer rivayetler uyduralım. Değil mi? Bu hikayeden ben daha güzelini sen de belki daha güzel uydurabilirsin. Ama olmaması lazım. Şimdi biz burada şunu diyebilir miyiz? Ne kadar güzel bir hikaye uydurmuşun? Allah razı olsun. Rifai sen Allah'ın dinine hizmet ettin. Peygamberi sevdirdin. Peygamberin ahlakını insanlara öğrettin. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dolayısıyla aziz seyirciler. Peygamber aleyhisselam zamandan sonra Hz. Osman'ın vefatından, şehadetinden sonra uydurma ne kadar vebali bir iş idiyse Zamanımızda da aynı işi yapmak aynı derecede vebali bir iştir. Hatta daha fazla günahtır. Niye? Hz. Osman'ın şehadetinden sonra diyelim ki Müslümanların sayısı sınırlı bu zamana göre. O zaman diyelim ki sen bir hadis uydursan bin kişiye ulaşacaksın. Şimdi bir hadis uydursan belki milyonlarca insanın evet. itikadını sarsmış olacaksın. Bu vebali hangi yiğit üstlenebilir hocam? Hiçbir insan Hiç eğer şuur sahibi olan bir insansa bunu üstlenmesi mümkün. Değil. Hocam, ateşe buna ateşe etmemiz lazım, evet. Ateşe dayanabileceğin kadar günah işle diye bir e, hadis miydi, e, ya hadis diye sözlüydü Bak şimdi biz evet. ne konuştuk Sefa biraz önce. Ama bak di demedim, ya hadis diye sözüydü dedim. Burada da... Ben de e tam hatırlayamadım ama sözü hatırlıyorum da kaynağını. Evet. Ya kötü olan şey şu arkadaşlar, aziz seyirciler, buna da mutlaka dikkat çekmem, sizleri uyarmam gerekiyor bir Müslüman olarak. Mesela ülkemizde halka yönelik olarak akademik çalışmalardan bahsetmiyorum. Halka yönelik olarak yazılan kitaplarda da akademisyen de olsa, akademisyen olmasa da insanların çok rahat bir şekilde maalesef kaynağı olmayan mevzu rivayetleri konuyla uygun olduğu için, irtibatlı olduğu için kullandıklarını görüyoruz. Ben aziz seyircimizden şunu istirham ediyorum. Kim olursa olsun kitabı yazan kim olursa olsun burada isim vererek kimseyi suçlamak istemiyorum ama ölçüyü veriyorum kim olursa olsun. Kitabın da zikretmiş olduğu hadis peygamber aleyhisselam şöyle dedi. Altında mutlaka aziz seyirciler kaynağını dipnotunu arayın. Eğer yoksa orada bir sıkıntı olduğunu görürsünüz. Bakıyorsunuz kitaba 10 tane aziz peygamber aleyhisselamdan hadis rivayet ediyor. 7'sinin kaynağı var 3 tanesinin yok. Niye yok? Uydurma. Uydurma. Peki niye alıyorsun onu o kitaba? Görüşüm Sorsan dini diyor. de çok sevdiğini iddia edecektir bu insanlar. Ama öteki taraftan Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a iftira etmenin aracılığına soymuşlardır ki bu gerçekten son derece vebali olan bir şeydir. Mesela hani gerek yok sen olmasaydın alemleri yaratmazdım levlaki hadisi. Bunu çok kullanıyor insanlar buna gerek yok. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı sevdirmemiz için onun son peygamber olduğunu gönüllerimizin sultanı olduğunu anlatmamız için Hadisçilerin mevzu demiş oldu bu rivayete veya benzerlerine yaslanmaya gerek yok. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığından çıkan güzel kitaplar var. Onlardan yararlanmak mümkün olabilir. Evet hocam bu gerek yok dedik ya. Şu açıklamayı yapıyorlar. Evet hadis olmayabilir. sahihli olmayabilir ama manen bu doğru bir hadistir. Peygamber Efendimiz bu alemlerin en sevgilisidir diye yorum getiriyorlar. Biz bakın yorum getirenler İslam bilginlerinden ya. Biz neyle ilgileniyoruz biliyor musunuz? Bu söz Hazreti Peygamber e ait mi değil mi? Yok. Hadis literatürüne göre, sen, yani hadis usulüne göre la asrelehu. Sen o yüzden, o yüzden Evet. O yüzden o sözün başı Hazreti Peygamber buyurdu diyemezsin. Hadis demeyeceğiz buna. Kardeşim, sen güzel sözler söyleyen arada bir dersleri de burada da söylüyorsun. Arada bir güzel söz söyleyebilirsin. Yine güzel bir söz söyle. Ama niye bunu Peygamber'e salama isnat ediyorsun? Yani bir şeyin güzel olması için illa Peygamber Aleyhisselam'ın demesi mi gerekiyor? Sen de Müslüman olarak bu dine hizmet etmek babında güzel sözler, güzel eylemler yapabilirsin. Ama bizim derdimiz şu, biz Peygamber Aleyhisselam'ı koruma içerisinde almak istiyoruz. Bakın çember yaptık. Biz Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı muhafaza etmek istiyoruz. Bizim derdimiz bu. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kimse cüret etmesin ya. Yani öyle bir hava oluşturmamız lazım ki Türkiye'de. Hakikaten bu bilinç düzeni oluşturmamız lazım. Böyle bir yola tevessül eden insan toplum nezdinde rencide olması lazım. Evet. Bunu yapabilirsek, ya bu düzeye ulaşırsa ben efendim, Türkiye'mizde olan şeydir, açıyor Arapça kitabı, Arapça kitapta gördüğü bir söz Hz. Peygamber'e nispet edilmiş, alıyor onu vatandaş, insanlar hadis arz ediyor. Ama bu hadisçilerin usulüne, yöntemine göre hadis değil. Dolayısıyla sen bunun arkasına da sığınamazsın. Bizim için asıl olan şey nedir? Hadisçilerin yöntemi, kaynakları, bakışları, ve hadislerle ilgili vermiş oldukları hükümleri ölçü almak suretiyle rivayetleri değerlendirmektir. Her zaman söylüyoruz ya dilimizde hani tüy denir ya bizim peygamberi sevmek için aziz sevciler yalana ihtiyacımız mı var ya böyle bir din olabilir mi ya böyle bir din tasavvur olabilir mi ya hocam. eğer bize yetmiyorsa o zaman ayette mi uyduracağız yani haşa Allah muhafaza. Dolayısıyla biz elimizdeki Kur'an ve sağlam sahih hasen malzeme ile yetinmek suretiyle biz peygamber aleyhisselamı sevebiliriz. Bakın Abdülfettah Ebu Guttü Hoca var, biriniz bahsetmişti onları. Ben bahsettim geçen hafta, geçen programda hocam. Abdülfettah Ebu Guttü Hoca mesela onun bir kitabı var. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın eğitim yöntemlerini anlatıyor. Evet eğitim çevirisini yaptınız Hazreti hocam. Muhammed. Şimdi hocam orada 40 tane yöntem almış. Hocam Hazreti Peygamber dini insanlara nasıl sevdirdi, Hatalarını nasıl düzeltirdi? Nasıl insanlara doğruyu gösterirdi? Bunlar 40 tane başlıkta sağlam rivayetleri almış bir araya getirmiş. Sen şimdi o kaynaklara da hepsini zikretmiş. Onlara baktığın zaman Hazreti Peygamber'in selamın iyi bir öğretmen olduğunu anlıyorsun zaten. İyi bir öğretmen olduğunu anlıyorsun. Sen diyelim ki aradığın böyle özel bir konu olabilir. Onunla ilgili Hazreti Peygamber'den örnek bulamayabilirsin. Her konuda Hazreti Peygamber örneklik sergilemiştir diyemeyiz değil mi? Her aradığın ince meselede Hazreti Peygamber'le ilgili bir şey bulabilir misin? Ayet 3 gibi. bir hocam bu arada etmek gerekiyor. Yapacak olduğun şey nedir? Yapacak olduğun şey... Onunla ilgili bir kısa zikredebilirsin hocam. Peygamber aleyhisselam alet etmeden veyahut da bizim hocam İslam tarihimizde binlerce bizim ulemamız geçmiş ya. Evet. Büyük alimler geçmiş. Sevgili seyircilerimiz bunların hayat hikayelerine baktığımız zaman o kadar güzel hikayeler, kıssalar var ki illa Peygamber aleyhisselama bir yalan ısrar edeceğine git Ahmet bin Hambel'in hocam Kuşerri'nin Risalesi'ni aç bir bak. Orada o kadar güzel kıssalar hikayeler var ki bunlardan o istediğin boşluğu doldur. Hem de güzel bir şey yapmış olursun. Ne yapmış olursun? Hadisler yanında bir İslam büyüğünü zikretmek suretiyle kitabını veya yazdın yazı veya konuşman neyse onu bereketlendirmiş, güzelleştirmiş olursun. Dolayısıyla bizim bizim Hz. Peygamber aleyhisselamı sevmek, sevdirmek için asla aslar olmayan rivayetlere asla ihtiyacımız yoktur. Bu bilinci mutlaka oluşturmamız gerekiyor. Evet. Hocam şimdi geniş şumurlu bir soru sormak istiyorum da e, sosyal medyada, şimdi sosyal medyayı eleştiriyoruz ama e, siz hep ağlamayıp da çözüm sunmamızı istiyorsunuz. Evet. Ağlamayacaksınız, çözüm sunacaksınız. Problem üreten olmayacaksınız, problem çözen olmak lazım. E, sosyal medyada e, şu an durum nasıl ve nasıl olması lazım? E, din hizmeti, çünkü bu din hizmeti diye sunuluyor insanlara ve insanlar cihad ettiğini zannediyor burada. Ama kırıp döktüğünü fark etmiyor ya da fark bilinçli olarak bunu yapıyor. Ya burada şimdi bizim için asıl görevli, mesela Diyanet İşleri Başkanı'nın şu anda yayınını yaptığımız televizyon kanalı var. Youtube kanalı var. Fetva kanalı var. Mesela vatandaşlarımız açıp oraya sorabiliyorlar. Bu güzel bir hizmet. Canlı olarak yayınlanıyor bildiğim kadarıyla. Veyahut da fetva hattı var, hanginiz dedi? Fetva hattı var, vatandaşımız mesela dinle ilgili, hadisle ilgili bir endişe, bir şüpheye kapıldığı zaman açıp Diyanete doğrudan sorma imkanına sahip E-Devlet üzerinden de sorabiliyorlar. E-Devlet e üzerinden de sorma imkanınız var. Yani ben size şunu söyleyeyim. Çeşitli vakıflarında bu yönde hizmetleri var. Kitap neşriyatları var. Esasında yaşadığımız dönemde insanların bilgilenme yönünde hiçbir mazeretleri kalmamıştır. Ama şunu soruyorsan ne kadarını yapıyoruz? Yani biz Müslümanlar olarak veya bu işin uzmanlığını yapan insanlar olarak ne kadarını yapıyoruz diye soracak olursan maalesef sana olumlu bir cevap. Veremeyeceğim, veremeyeceğim. Evet. Hocam bir soru soracaktım. Buyur. Şimdi biraz önceki meseleyle alakalı televizyon programlarında hadis rivayet edilmesi, kaynağı evet. olmayan hadisler rivayet edilmesi. Biraz önce arkadaşların söylediği işte Halil dedi ki e, ben her ne kadar bulma, kaynağına gitme imkanına sahip olsam da babam böyle bir yetkinliğe sahip değil dedi. Evet. Halk tabakasına e, herhangi bir özel televizyon programında hadis programları yapılıyor, tartışma programları yapılıyor.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 Kimseye mahal vermemek lazım, savunmak lazım ama bu tartışmaları ne kadar halk karşısında yapmak lazım? Bu konuda sizin düşünceniz ne? Valla çok orjinal bir şey dedin. Peki katkı yapmak isteyen var mı arkadaşlar? Hocam televizyon programları Peki, genelde sana inşallah? Evet. Televizyon programları genelde bu tür tartışmaları zaten rating için yapıyorlar. Evet.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 Yani ben bu dine sahip çıkayım şeklinde bir kanal o gençle oluşur mu hocam, ya? hocam? Hocam ben hoca. hocam kendileri anlaşamıyorlar ben niye bunlara itimad edeyim niye güveneyim deyip kişiler özelinde dine şey yapıyorlar. Karşı ben akraba hocam. O zaman, zaman biz neye hizmet etmiş oluruz bu tartışma programlarına? Kime hizmet etmiş oluruz? İslam düşmanlarına yani daha çok onlara hizmet olmuş bir oluyor. Bir de şu oluyor bak Safa şimdi bu programlar yapılıyor bu programlarda kesinlikle bir meseleyi sonuna kadar götürmek mümkün değil.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 Allah'ın dininin hakikati ortaya çıksınlar. insanlar hakikatin peşinden gitsinler. Peki bizim bu televizyon tartışmalarındaki sonuç gaye nedir? Benim söylediğim doğru olsun. olsun. Allah'ın dinine zarar veriyorlar. Ha, biz şuna o da zaman... şahit olduk hocam. Ee, bu programlara siz e, katılmıyorsunuz da yani şey de yapmıyorsunuz. Şuna da şahit olduk. Bu televizyon programcıları sizi derste aramışlardı. Mikrofonunuz takılıydı. Ben gelmiyorum dediniz. Ben gelmiyorum ha. dedim. Gitmiyorsunuz Gitmiyorum. hocam. Hani iyi de yapıyorsunuz benim zannımca. Hocam bir de şu da var. Ha. Şimdi bu meseleler konuşuluyor ya. Şimdi hocam bunu İslam işte hadis-i alimleri izlemiyor ki işte televizyonu. İşte benim gibi sıradan vatandaşız diyor. O konular hocam yüksek işte ehemmiyetli konuları. İktisas gerekir. sakız oluyor hocam. Evet. Bir de bu mevzu da var. Kesin, Tutuyorlar kurbanın. Basitleşiyor. Niye kurban kesiyoruz diyen var ya. Kurban kesmeyelim yardım edelim diyen çıkıyor. Adam mesela geçtiği teravi teravihle uğraşıyor mesela. Teravihle uğraşıyor. Ya senin bütün dertlerin bitti. Bütün Müslümanların sorunlarını hallettin. Terak Müslümanlar Allah'ın evine geliyorlar. Ramazan'da orada beraber salavat getiriyoruz. Caminin kubbesini oynatıyoruz yerinden. Ya. Salavat getirmek suretiyle. Beraber birlikte ibadet yapan lezzetini, hazını tadarak manevi bir huzurla camiden çıkıyoruz. Sen bana bunu fazla görüyorsun ya. Menlen Demek yazık ki rahat soruyorlar hocam. hocam. Sen benim kazanımlarımla niye oynuyorsun ya? Benim ibadetimle niye oynuyorsun? Seni düzelteceğin şey Müslümanın namazı mı? Bak. Yani senin bir Müslüman olarak diğer Müslümanlarda gördüğün, düzeltmeyi gerektiğini düşündüğün hatası adamın namazı mı? Böyle bir şey var mı ya? Yok. Yani diyorsun ki ben karşıdaki Müslümanın düzeltmem gereken hatası namaz kılmasıdır. Namaz kılmaması lazım. Dolayısıyla tersinden. Ya git sen elini uzat, uzat. Senin elini yardım etmen himmetini bekleyen dışarıda binlerce, milyonlarca insan var ya. Uğraşacağın Besteğe insanlar var. Besteğe ihtiyacı olsun. olan insanlar var. Camiye gelen insanlar camide niye uzaklaştırıyorsun ya? Dolayısıyla aziz seyirciler programın sonuna da yaklaştık zannedersem kaç dakika oldu beş, hocam şey yapmadık beş ama 5 dakikamız var olduğunu söylüyor bize program yönetmenimiz bize düşen şey nedir? bize düşen şey bir öncelikle müslümanlar kazanımlarıyla oynamayacağız az kardeşlerim kazanımlarıyla oynamayacaksın bu ülkenin insanı mevlüt kutluyor mu? mevlüt okuyor mu? Evet. Okuyor. peygamber aleyhisselam anıyor mu? Selavat evet. getiriyor mu? gözdaşı evet. döküyor mu? peygamber aleyhisselama yönelik aküsünü şarj ediyor mu? ediyor mu? Evet ediyor, hocam. ediyor. Bunla niye oynuyorsun? Teravih namazında yılda insanlar bir ay süreyle camileri ağzına kadar doldurup kadınlı erkekli beraber beraber birlikte ibadet yapmanın lezzetini kadın erkek alıp hoca efendi dinleyip, vaazına istifade edip, ya senin çocukluk hatıraların yok mu teravih ile ilgili? Çok var hocam. Benim bir torba hatıram var Çok ya. Var. Namaz kılarak da var, kılmayarak da var hocam. <gülüyor> ya biz de yaptık. Şimdi sen bunlar niye esirgiyorsun? Evet. Aziz seyirciler bir hatıra anlatayım size. Devam edeceğim. Tamam, hocam. İstanbul Edirnekapı'da Mihrimah Sultan Camisi var. Mihrimah Sultan Camisi. Babam bizi teraviye oraya götürüyordu. Arada bir de Safan dediği gibi <gülüyor> namaza gitmediğimiz oluyordu. Baba kusura bakma itiraf. Ama çocuğuz yani ilkokul ve orta bir orta iki çağları. Şimdi bir gün biraz da erken çıkıyoruz ya camiye gittiğimiz zaman erken çıktım o Mihrimah Sultan Camisi'nden inerken basamaklar var böyle basamaklar. O basamakların başında Şöyle duruyorum. Babamı bekliyorum. Şöyle duruyorum. Camiden çıkmış izlenimi veriyorsunuz. Yok camideydim zaten. He. Ama kameraman beni yakından göstersin bir şey anlatacağım. Böyle duruyorum. Babamı bekliyorum. Cemaate bakıyorum. Kim geliyor kim gidiyor. Böyle dururken bir baktım elime bir şey kondu. Şöyle bir yaptım. Baktım <gülüyor> demir para. Böyle duruyorum ya beni dilenci zannediyor. <gülüyor> Hemen bu da geçtim. Şöyle yaptım. <gülüyor> Böyle yaptım. Ama atıyorlar. Atıyorlar ama bir taraftan da bakıyorum babam geliyor mu diye. <gülüyor> Kardeşlerim geliyor mu ya. benden komşular geliyor mu? Ya bayağı bir topladım ya. Kısa günün kârı hocam. Orada bayağı bir harçlık yaptık. Neyse koyduk onu cebimize. Ama bak ne oldu? Allah gönderiyor hocam. <gülüyor> Şimdi Abdül Fakir. Biz burada terafiden bahsediyoruz. Bak hocam anlatacak bir hatıram var ya. Babam bizi teravih namazına götürdü. Biraz erkenden götürdü. camiden çıkmazdı babam. O 99'luk tesbihi bölmüştük hocam. İpini kestik. Camide o bayanlar kısmında erkenden gittiğimiz için orada misket oynuyorduk. Namaz vakti gelince onlar halının altına koyup bir sonraki namaza kadar orada onlar duruyordu. Yani anlatacak şeylerimiz var. Demek istediğim konunun bağlamını unutmadan. Ya benim kazanımımla niye oynuyorsun ya? Bak Safa'nın, Abdülbaki'nin ve diğer arkadaşların, Rifai'nin... Anlatacak oldukları çok şeyler var. Dinle, imanla ilgili olarak. Dolayısıyla bize düşen şey nedir? Bunları bir koruyalım. İki, konumuzu başına bağlayacak olursak, süremiz bitti. Konumuzu başına bağlayacak olursak, biz Kur'an'a, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gönülden gelerek, kulluk, onların yoluna gitmek, sevda ve aşkına sahip olan insanlarız. Kur'an'ı muhafaza ettiğimiz gibi, iki kapak arasında bir insanın bir şey katması mümkün mü? Dolayısıyla bu mümkün olmadığı gibi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sözlerinin arasına zamanımızda pek çok hadis uydurulduğu için bunu söylüyorum. Aziz kardeşlerim yani dini anlatma durumunda olan veya dini tarif etmek amacını taşıyan insanlar bunu çok yaptıkları için bize düşen şey nedir? Kur'an'a göstermiş olduğumuz hassasiyeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadislerine de göstermek suretiyle Aleyhisselam'ın mirasını kıyamete kadar sağlam bozulmadan koruyup bizden sonra gelen kuşakları aktarmaktır. Ve bunu da biz keyifle bir ibadet olarak yapacağız. Niye yapacağız? Çünkü bizim anlayışımıza göre aziz kardeşlerim, ibadet etmek sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi şeyler değil. Bu dine hizmet etmek, Peygamber aleyhisselamın sünnetini korumak, onun hadislerini sağlıklı bir şekilde muhafaza edip etrafımızdaki insanlara ulaştırmak, bu da dinin, ibadetin bir parçasıdır. Allah bizi her türlü ibadetine hadim hizmetkar eylesin. Bizleri sıratı muslakımdan ayrılmasın. Amin. Amin. Bizler ve vesselam efendimizle birlikte kıyamette inşallah onun etrafında durmak, ondan hadislerini bizatihi ağzından dinlemek suretiyle cem olmayı hepimize nasibi müesser eylesin. Amin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.